Terim kardeşlerim, selamünaleyküm ve rahmetullah ve barakatu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle halimdir. Allah Azze ve Celle saburdur. Allah Azze ve Celle halimdir. Yani intikam almaya gücü yettiği halde bağışlayandır. Allah Azze ve Celle saburdur. Yani intikam almaya gücü yettiği halde sabredendir. Allah Azze ve Celle müehnet verir ama ihmal etmez. Yani Allah Azze ve Celle dünyadayken ortaklar koştukları halde Allah Azze ve Celle dünyadayken çocuk İsnad ettikleri halde Dünyadayken Allah Azze ve Celle'ye Gerektiği gibi ibadet etmedikleri halde Allah'a karşı günah işledikleri halde Allah'a karşı gürüm işledikleri halde Allah Azze ve Celle'nin hakkını yerine getirmedikleri halde Allah Azze ve Celle saburdur O günahkarlara karşı saburdur Yani hemen azap etmeye gücü olduğu halde Hemen yerin dibine batırmaya gücü yettiği halde Allah Azze ve Celle o günahkarlara mühret verir. Ama ihmal etmez. Ama kıyamet günü ne yapacaktır? Allah'ın azabı da çok şerittir. O yüzden Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir dünyadayken, güzel bir e, bir şekilde İslam'ı yaşamayı, Ölürken de iman üzere ölmeyi Hepimize nasip eylesin kardeşlerim Allah'ın azal e, Nasıl ki nimeti üzerimde Çoksa cenneti Haksa muhakkak cehennemi de Nasıl o derece taktır Allah azze ve celle Bizleri Merhametiyle cennetine girdirdiği Kullarından eylesin Muhakkak ki Allah'tan en çok korkan Alimlerdir Allah azze ve celle öyle buyuruyor Allah'tan en çok korkan alemlerdir buyuruyor Allah Azze ve Celle neden? Çünkü Allah'ı en iyi tanıyan Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını en iyi bilen Allah Azze ve Celle'nin emir emirlerini ve yasaklarını en iyi bilenler alimlerdir o yüzden her bir insanın her bir Müslümanın muhakkak bilmesi gereken bazı ilimler vardır, bazı bilgiler vardır. Bunları bilmeden kesinlikle zaten Müslüman olamazsınız. O yüzden bir Müslümanın başlıca görevlerinden bir tanesi Allah'ı tanımaktır. Allah Azze ve Celle'yi ne kadar iyi tanırsanız, kalbinizde o kadar iyi onu tazim edersiniz. Allah'a karşı olan <gülüyor> muhabbetiniz, Allah'a karşı olan haşyetiniz, korkunuz ne yapar o derece artar. Kulum diyor günah işler. Günah işlediği zaman bilir ki kendisini affedecek Rahman ve Rahim olan bir Allah vardır. Hemen ona yönelir. Kul Aynı kul gene gider günah işler. Ve yine bilir ki diyor kendisini bağışlayan Rahman ve Rahim olan bir Allah vardır ve tövbe ederdir. Ve bu şekilde devam eder. Ve kul kendisini bağışlayan bir Allah'ın bildi olduğunu bildiği müddetçe hiçbir zaman Allah'tan da mer mer rahmetini, merhameti ne yapmaz? Ondan ümit kesmez diyor. Ama sakın ola ki şeytan da sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Yani ne demektir bu? Bir tarafta adam günah işliyor ve kendisini bağışlayan rahmanla rahim olan rahmeti bol olan bir Allah'ın varlığını biliyor. Allah'ı tanıyor tövbe ediyor. Günahları bağışlıyor Allah ve sonra tekrar aynı günaha veya başka günahlara dönüyor. Allah onu bağışlıyor. Ama diğer tarafta da şeytan sakın ola ki Allah'ın merhametiyle sizi kandırmasın diyor. Yani yap ne olacak şeklinde bir e, laubalilik Allah Azze ve Celle kesinlikle ve kesinlikle isteniyor. Her şeyde Allah Azze bir ihlas istiyor, bir samimiyet istiyor. Evet hepimiz günahkarız. Ben günahsızım diyen insan o sözünde dahi nedir? Günahkardır. O sözü söylerken dahi günah işliyor demektir. Yani öyleyse madem ki günahsız bir insan yoktur, o zaman bilecek ki kendisini bağışlayacak. Tövbe ettiği zaman tövbeleri kabul edecek bir Allah'ın olduğunu ne yapmak zorunda? Bilmek zorunda. Çünkü ben böyle bir Allah'a iman ediyorum. Çünkü biliyorum ki Allah Azze ve Celle gaybı bilendir. Yani siz nerede yalnızken karanlıklar içerisinde zulmet içerisinde bir şey yapsanız dahi Allah onu görendir. Allah her şeyi en ince ayrısına kadar, zifiri bir karanlıkta, simsiyah bir gecede, simsiyah bir karıncanın, simsiyah bir kayanın üzerinde yürüdüğü zaman onu dahi görendir, bilendir Allah Azze ve Celle. Bu şuurla ne yapacaksınız? Her şeyinizde, bütün ibadetinizde, insanlar içerisindeyken de veya yalnızken de sizi koruyup gözeten sizi murakabe altında tutan bir Allah'ın varlığını bileceksiniz. O zaman ne yapacaksınız? Her şeyinizi gizli olan veya aşikar olan bütün ibadetlerinizi, söz ve amellerinizi ona göre düzenleyeceksiniz. Çünkü bileceksiniz ki sizi her zaman gözeten bir Allah var yukarıda. Bunu bileceksiniz, böyle bir Allah'a iman edeceksiniz. Ve Allah'ı tanıma adına bizler biliyorsunuz Sahih-i Bukhari'nin İmam Buhari Rahimullah'ın sayında Allah kendisine rahmet etsin. sahih Buhari'nin biliyorsunuz tevhid kitabına başladık. Ve bu zamana kadar gelen hadislerde ve İmam Buhari Rahimullah'ın bu hadislere koyduğu başlıklarda Allah Azze ve Celle tanıma adına bazı şeyler aldık, isimler aldık. Ve bugünkü dersimizde inşallah Allah Azze ve Celle'nin Melik ismini işlemeye çalışacağız. Şu ve Kur'an-ı Kerim'de Nas suresinde قُلْ عَنْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ İmam Bukhari Rahimullah hadisi zikretmeden önce Başlık olarak bu ayeti getiriyor. Malikin insanların hükümdarı. İnsanların efendisi manasında. Melik yani kral, hükümdar dediğimiz zaman iradesiyle her şeyde mutasarref sahibi. İstediğini yapandır. İstediğini dileyendir. Allah azze ve Celle'nin Emri asla ve asla ne yapılmaz? Geri çevrilmez. Ve onun hükmü de yani Allah Azze ve Celle bir şeyde hükmettiği zaman, bir şeyde hüküm verdiği zaman, onun hükmü de asla ve asla geri çevrilmez. Asla asla bozulmaz. Allah meniktir, hükümdardır. Şimdi burada menikinler, insanların hükümdarı, Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Burada insan kelimesini insanlara hedef almıştır. Çünkü niye? Dünyada insanlar içerisinde krallık, yani falanca kral, filanca kral, insanlık tarihinde ne yapmışlar? Hep bu kral ismi kullanına gelmiş. İnsanlar içerisinde kral olduklarını, yani e, verdiğim, attığım, astık, kestiğim, kestik şeklinde veya bu mülk benimdir, bu yeryüzü benimdir veya artık krallık içerisindeki sınırları içerisinde krallık iddia eden insanlar olduğu için Allah azze ve celle Melikin Nas diyerek insanları hedef almıştır. Halbuki Allah azze ve celle insanların, cinlerin ve ne kadar yaratılmış varlık varsa Hepsinin melekidir, hepsinin hükümdarıdır Allah Azze ve Celle. Onun emrini ki, onun emrini geri çevirecek yoktur, onun hükmünü asla asla bozucu yoktur. İnsiyle cinniyle, her şeyiyle, her e, herkesin muhakkak ki Allah Azze ve Celle melikidir, hükümdarıdır. Onun emri ve yasaklaması asla ve asla geri çevrilmeyen hükümlerdir Allah azze ve celle. Ve buyuruyor ki Allah subhanahu ve taala: "Yevmehum barizundür." O gün kıyamet günü insanlar Allah azze ve celle'nin önünde hesap vermek için toplanacaklardır diyor. "La yakhfa ala Allah minhum şeyun." Onlara diyor kıyamet günü dünyadaki yaptıkları hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacaktır. Dünyada ne yapmışlarsa en ufağından en büyüğüne kadar muhakkak ki Allah Azze ve Celle'ye gizli kalmayacaktır. Her şey ortaya dökülecektir. Hani çamaşırlar serilecektir diyor. Limenil mulkil yavm Allah der ki mülk bugün kimin? Yani neredesiniz ey o kral benim, hükümdar benim, astım astı, kestim, kestik diyen insanlar. Bugün mülk kimin der diyor. Lillahi kahhar. Yine Allah azze ve celle cevap verir. İşte o kahhar olan, tek olan Allah'ındır hüküm. O gün kral benim der Allah azze ve celle. Nerede hani? O yer krallık iddia edenler nerede bugün? Hadi. Hani benim astığım astık kestiğim kestik mülk benim mal benim, toprak benim tarla benim, köle benim ben efendiyim diyordunuz. İşte bugün kıyamet günü limenil murkul yav bugün mülk kimin? Bugün kral kim? Hükümdar kim der diyor Allah Azze ve Celle lillahi vahidil kahhar kahhar olan vahid olan Allah Azze ve Celle onun o günü Evet. İmam Buhari rahimehullah bu başlığı zikrettikten sonra Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği ki Tevhid kitabının 12 numaralı hadisi şerifi Ebu Hureyre'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki Yakbidullahul arda yawmal kıyame. Kıyamet günü Allah azze ve celle yeryüzünü kabza eder. وَيَطْوِ السَّمَاءَ بْيَم۪ينِهِ Ve sağ eliyle gökyüzünü dürer. ثُمَّ يَقُولُ belki بَلْكِ اَنَا الْمَلِكِ Hükümdar benim, kral benim. اَيْنَ mulukul الْاَرْضِ Bugün o yeryüzünün kralları, hükümdarları nerede der buyurur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hadisi rivayet eden sahabe, yüce bir sahabe Ebu Hureyre radiyallahu anhu ki Ebu dediğimiz zaman ne anlaşılır? Allah Allah. Künye. Künye anlaşılır. Ki Ebu Hureyre radiyallahu anhu bu künyesiyle meşhur olmuştur. Adı Abdurrahman Ebn-i Sakır Eddevsidir. Abdurrahman Ebn-i Sakır Eddevsidir. Meşhur olan ismi de budur. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Hayber günü ganimetleri dağıtırken Müslüman olmuş bir şekilde geliyor. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın yanından ne Hazardayken Medine'deyken, Muhimken ne de yolculuktayken hiçbir zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın yanından ayrılmamıştır. Onu ne mal ne de ehil bundan asla ve asla ne yapmamıştır? Meşgul etmemiştir ki sahabe içerisinde en fazla hadis rivayet eden e, kendisidir. Bilakis ümmetin en fazla en e, hafsi e, ahfaz olandır. O yüzden e, İslam'a düşman olan kimseler Ebu Hurairah aleyhisselam Allahu hedef almışlardır. Onun şahsında birçok dedikodular uydurmuş. İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ın son 3-5 senesinde onunla birlikte olduğu halde neden bu kadar çok hadis rivayet etti şeklinde şüpheler sokarak onun zatında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetleri inkar yoluna gitmişlerdir. Şafi'ye Rahimullah diyor ki... E Ebu Hureyre radıyallahu anh bütün zamanların diyor hadis bakımından, hadis rivayet edenler açısından en hafız olanıdır. En çok rivayet edenidir. Demiştir ki imamı Müslim sahihinde, Rahimehullah'ın sahihinde e, annesinin Müslüman olması kıssasında gelen rivayette diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu ben dedim ki Ya Resulallah ödollahe Allah'a dua et de beni ve annemi sevsin ve kulları da, mümin kulları da beni ve annemi sevsin diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan dua istiyor. Ve onları da bize sevdirsin diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Allah'ım kulun bu kulunu yani Ebu Hureyre radiyallahu anhuyu ve annesini mümin kullarına sevdir diye ve dua, dua etmiş onları da müminlere müminleri de onlara sevdir diye dua etmiştir. Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki Allah azze ve celle'nin yarattığı ve beni duyan herkes muhakkak beni görmese beni sever diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın duasının tecellisini kendisi bizzat görmüş yaşamış ve bunu da bize bildirmiştir. i̇mam Müslim'in Muslim'in e, geldiği kadrıyla Allah kendisinden razı olsun bu yüzden dolayıdır ki Ebu Hureyre'yi sevmek, iman alameti ona buz etmek de nifak ve küfür alameti olarak belirlenmiştir. Genel olarak zaten sahabeyi sevmek bir iman alameti sahabeyi sevmemek, sahabeye haşa söylemek, sahabeye buz etmek de nifak ve küfür alameti olarak belirlenmiştir. Bu genel kaidedir, genel kuraldır. Burada da Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun onda tecelli etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Medine'de 78 yaşında iken Hicri 59 veya 57 senesinde vefat etmiştir. Hakikaten İslam'ın e, temellerini oluşturan hadisleri bize aktarmada Allah kendisinden razı olsun. Çok büyük bir çabası vardır ki Allah Azze ve Celle bu dinini yaymada insanlar kullanır. Bu insanlardan bir tanesi de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dur. Allah kendisinden razı olsun. Ah, tamam. Hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki yakbidullahu la arda yevmel qiyâmeh وَيَطْوِ السَّمَاءَ اَدْ يَم۪ينِهِ Kıyamet günü Allah Azze ve Celle yeryüzünü toplar diyor. وَيَطْوِ السَّمَاءَ اَدْ يَم۪ينِهِ Gökyüzünü de sağ eliyle dürer diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kapla dediğimiz zaman kardeşler şu anlaşılır bir şeyi el ile almak ve toplamak manasına gelir. Tay dediğimiz şey de bir şeyi dürmek manasına gelir. Dürüp toplamak Her ikisi de yaklaşık Nedir? Mana olarak Birdir Bu da Allah Azze ve Celle'nin İhtiyari sıfatlarından Bir tanesidir Allah Azze ve Celle'nin Meşiyetine Ve dilemesine Bağlı bir şeydir Ki Ayeti kerimede olsun Hadiste olsun Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ve Allah Azze ve Celle kitabında ve Resulü Aleyhissalatu Vesselam sünnetinde bunu bizlere ispat etmiştir. Ki bu da bir Müslümanın im iman etmesi, inanması farz olan şeylerden bir tanesidir. O yüzden Allah'a iman içerisine giren şeylerden bir tanesidir. Bütün Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında olduğu gibi teville Tahlife veya teşbih'e gidilmek sizin, yani bundan kasıt şudur, bundan mana şudur, bundan e, madar şudur gibi sözlerle onu tevil edip manasını bozmak kesinlikle caiz değildir. Olduğu gibi ehli sünnet ne yapmıştır? Bunu zahene göre almış ve bunu o şekilde kabul etmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de biraz önce bahsettiğimiz kabza dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin eliyle dürüp toplaması, sağ eliyle e, dürmesi Kur'an-ı Kerim'de e, Zümer Suresi 67. ayeti kerimesinde zikredilir. Buyur ki Allah Subhanahu ve Teala وَمَا قَدَرُ Allah حَقْ kadrihi o müşrikler Allah Azze ve Celle'yi gerektiği gibi tazim edemediler diyor. Onu gerektiği gibi övemediler. Çünkü müşrikler ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'ye dünyadayken ortak koştular. O yüzden Allah'ı gerektiği gibi övemediler, takdir edemediler, tazim edemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü tamamıyla Allah Azze ve Celle'nin kavzasındadır diyor. Yani Allah Azze ve Celle eliyle toplar diyor yeryüzünü. وَالْسَمَاوَاتِ مَتْمُيَّاتٍ بِيَم۪ينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَمَّا Ve bütün gökyüzü yedi kat semasıyla birlikte Allah Azze ve Celle'nin sağ elinde dürülüdür. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَمَّا اِشْرِكُونَ Muhakkak ki Allah Azze ve Allah Azze ve Celle onların ortak koştukları, şirk koştukları şeylerden beridir münezzehtir buyurur Allah Subhanehu ve Teala. Bu da buyuruyor ki kabza kelimesi yani Allah azze ve Celle'nin yer yüzünü dürmesi, gök yüzünü sağ eliyle dürmesi ne yapılmıştır? Ayte Kerime'de yani Zumer suresi 67 ayet-i kerimesinde böylelikle zikredilmiş oldu kardeşlerim. Şimdi Bukhari rahimullah neden böyle bir şeyi zikretmiştir? Bundan maksat nedir? Çünkü melik Nas derken yani şunu kastediyor ki yani mülk nedir? Yalnız yalnız Allah azze ve Celle'nindir. Yani siz böyle değin diyor. Çünkü nasıl ki et dediğimiz gibi Allah azze ve celle nas sureti kul eûzu birabbinnâs de ki ne yaparım insanların Rabbini sığınırım. O Rab ki melikin insanların hükümdarıdır. şeklinde Allah Azze ve Celle bir yerde bizlere böyle söylememizi ne yapıyor? Emrediyor. Ve yine burada Allah Azze ve Celle'nin yemin sıfatı yani sağ eli olduğunun ispatı vardır. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sağ eli varmış. Kur'an-ı Kerim'de ve e, nedir? Sünnette bu açıkça belirtilmiştir. Biz de bu şekilde ne yaparız? Eyman ederiz. Bu kadar. Bitmiştir. Zahirine alır ve Kur'an'da ve sünnette geldiği gibi ne yaparız? Onu o şekilde bırakırız ve işte mücessimenin veya müşebbihenin dediği gibi işte Allah azze ve celle'nin sağ elinden murat benim elim gibidir şeklinde göstererek e, kendi eline benzetmesi kesinlikle ve kesinlikle ehli sünnetin bir yaklaşımı değildir. Allah azze ve Celle'nin sağ eli vardır denilir ve bu şekilde iman edilir. Ehli sünnetin ve dolayısıyla bizim imanımız bu şekildedir. Ve bu şekilde demek de daha önceki şeylerde söylediğimiz gibi Allah azze ve celle kesinlikle ve kesinlikle bir noksanlık, bir ayıp nedir? Eee nispet etme değildir. Çünkü bizler Allah azze ve celle'yi isimle sıfatlarında tanırken Kur'an-ı Kerim'de nasıl gelmişse, Allah azze ve celle nasıl zikretmişse, ve Resulü aleyhissalatu vesselam da sünnetinde Allah azze ve celle'yi nasıl vasfetmişse biz ne yapmak zorundayız? Öylece iman etmek zor. Yani biz baş, e, kafamızdan bir şeyler uydurarak işte Allah'ın bunu da var, şunu da var gibi ne, de, ne yapmayız? Asla, asla bir yoruma gitmeyiz. Allah'ın zatında böyle bir şey yapmaya zaten nedir? Yetkimiz de yoktur. Allah Azze ve Celle Kur'an'da nasıl demişse ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam sünnetinde Allah Azze ve Celle'yi nasıl e, vakfetmişse bizler o şekilde iman etmek zorundayız. Evet. Biraz önce ayeti kerimede geçtiği gibi Allah Azze ve Celle'ye o yeryüzünde krallık iddia edenlere kıyamet günü meydan okuyarak limenil mulkul yev mulk bugün kimindir? hükümdar, kral bugün kimindir? Bugün kimin sözü geçer dendiğinde Allah azze ve celle yine kendisi nefsi cevap vererek Lillahi vahyeden kahhar vahid ve kahhar olan Allah azze ve celle'nindir diyerek ne yapmıştır? Onlara cevap vermiştir. Yani sizin hükümdarlığınız yerdeki, yeryüzündeki, dünyadaki hükümdarlığınız nedir? Belli bir yere kadardır. Yani bir gün ne yapmak zorunda? Yok olup gitmek zorunda. Veya en azından sizin ölümünüzle nedir? O hükümranlık krallık biter. Ama Allah haydır, diridir, kayyumdur. Asla asla ne yapmayacaktır? Ölüm ona ulaşmayacaktır. Subhanehu ve Teala'ya. Yani mülk tamamıyla ve tamamıyla Allah Azze ve Celle'ndir. Ki nitekim Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قُلِ اللّٰهُمَّ مَانِكَ De ki ey Muhammed Allah'ım sen mülkün malikisin. Hükümdar olan bütün her şeyin sahibi sensin. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ o. Muhakkak ki mülkü malı mülkü ancak ve ancak sen verirsin dilediğine. Ve الْمُلْكَ مِنْ مَنْ Ve dilediğinden de o mülkü o malı alırsın. وَتُعِذُّ مَنْ <تَشَى> dilediğini izzetli kılarsın وَتُذِلُّ مَنْ <تَشَى> dilediğini de zelil kılarsın. بِيَدِكَتْ hayır. مَعْقِقِ hayır senilenindedir. اِنَّكَ عَلَى ala شَيْقَ Muhakkak ki sen her şeye kadirsin buyurlar. Ne yapmıştır? Aynı zamanda bizlere bu şekilde dua etmemizi emrediyor. Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran Suresi 26. ayeti Demek ki bütün mülklerin sahibi yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye aittir. Yani sizler dünyada ne kadar mala mülçe sahip olursanız olun o malın gerçek sahibi yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Teala'dır. Onlar canınızla beraber malınız da nedir? sizlere birer emanettir. Ve yarın nasıl ki kendi hepsinizden kıyamet günü sorguya çekileceğiniz gibi kazandığınız o maldan da muhakkak sorguya çekileceksiniz. Helal yoldan mı kazandınız? Haram yoldan mı kazandınız? Veya malınızı nerede harcadınız? Allah bunun hesabını size soracaktır. Çünkü yarın Mülk kıyamet günü yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye aittir. O yüzden Allah subhanahu ve teala o gün meydan okuyarak mulukul ardi. nerede o yeryüzinin kralları diye seslenir diyor. Ve o zaman herkes malının da, mülkünün de, krallığının da, beyliğinin de, efeliğinin de, ağalığının da geçici olduğunu belli bir faydalanmadan başka bir şey olmadığını anlar. Ama kıyamet Allah azze ve celle bu şuuru bize her zaman versin kardeşlerim. Çünkü çok iyi bilmemiz lazım ki bu can da bu mal da bizlere birer emanettir. Ona göre davranmalı. Yaşantımızı ona göre tanzim etmek zorundayız kardeşlerim. Evet. Ee, bu ders itibariyle benim anlatacaklarım bu kadar kardeşlerim Allah Azze ve Celle hak, hak bilip hakka uymayı batılı da batıl bilip batıldan sakınmayı bizlere nasip eylesin Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi günah işlediğimiz zaman bize nasuf bir tövbeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi yarın kıyamet günü merhametinle cennetime gir dediğin kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Cehenneminden bizleri koru ya Rabbi. Bizi ve neslimizi cehennemin ateşinden, şeytanın vesveselerinden koru ya Rabbi. İslam üzere yaşamayı ve iman üzere ölmeyi son nefesi şehadetle La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyerek ölmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Subhanek Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa anta estagfiruke ve atubu ileyk. Ve ahiru du'avana en rabbil alamin. <gülüyor>